Selat ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim! Peygamber Efendimiz ve vesselam Medine'ye teşrif ediyordu. Küçük Zeyd, Zeyd bin Sabit daha çocuktu o yıllarda. Ama keskin zekası ve güçlü hafızasıyla bir birhaya ayetler ve sureler ezberlemişti. Bir de okuyuşu vardı Manaların akışına göre Şok etkin bir okuyuşu vardı O okurken ayetler Olduğu gibi kalplere akardı Peygamber Efendimizin Medine'ye teşrif ettiği ilk günlerdi Zeyd'i takdim etmişlerdi Onun Kur'an okuyuşunun ileri boyutta güzel olduğunu Anlatmışlardı Peygamber Efendimiz Zeyd'den Kur'an okumasını istedi Küçük Zeyd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 Ey insanlar! Eğer yeniden diriltilmekten şüphede iseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra mutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Ve dilediğimizi, Belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarıya çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürürüz. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin.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 Kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır buyuruluyor. Küçük Zeyd öylesine içli okuyor ve öylesine hüzünlü okuyordu ki gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Peygamber Efendimiz küçük Zeyd'in okuyuşuyla Kur'an iklimine giriyordu. Rabbani iklimi terennim ediyordu. Zeyd'in okuyuşuna hayran oluyordu. Ama aynı zamanda bu yaştaki bir çocuğun Niçin bu ayetleri okumak istediğini ve bu denli hüzünle okuduğunu da merak ediyor soruyordu. Niçin bu ayetleri okudun buyuruyordu. Küçük Zeyd ayetlerin şifa olduğunu içinde duyuyordu. Öyle diyordu Allah'ın Resulüne. Benim babam ölmüştü. O zaman daha küçüktüm ama olup bitenleri anlıyordum. Babamı çok seviyordum. Hayattaki biricik dayanağımdı. O çok asil bir insandı. O ölünce dünyam karardı, hayat anlamını yitirdi. Kendimi boşlukta hissettim. Böyle bir haldeyken iman nimetine İslamla şereflenmek nasip oldu. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bana tam şifa oldu. Bu toplum ahireti kabul etmiyordu. öldükten sonra dirilmeye inanmıyorduk. Ayetlerse ahiretin Asıl ve sonsuz hayat olduğunu insanın mutlaka diriltileceğini öğretiyordu Bu ayetler bana hayat vermişti Babam ölmüştü ama tekrar dirilecekti Öbür alemde görüşmemiz mümkün olabilirdi diyordu Peygamber Efendimiz küçükseydi dinliyor Onun derin kavrayışını takdir ediyor Onu vahiy katipliğine yükseltiyordu Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Zeyd'den İbranice'yi sonra da Sürriyanice'yi öğrenmesini istiyordu. Küçük Zeyt her iki dili de çok kısa bir zamanda öğreniyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onunla ilgili olarak ona gelince, o ne güzel bir delikanlıdır buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin en iyi feraiz bileni Zeyd bin Sabit'tir buyuruyordu. Hazreti Zeyd bin Zabit, Hz. Ebu Bekir Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim'in kitaplaşma çalışmasında heyetin başkanlığını yapıyordu. En büyük sorumluluk sahibiydi. Bu tarihi hizmet Hz. Osman Efendimiz döneminde daha da geliştiriliyordu. Hz. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 56 yaşında ebedi aleme göç ediyordu. Daha genç denebilecek yaşta, daha nice hizmetlere vesile olabilecek yaşta, Dünyaya veda ediyordu. Ümmet en büyük bilgelerinden birini sonsuzluğa uğurluyordu. Ebu Hureyre şöyle diyordu: "Odiyallahuan, bugün ümmetin ilim denizi hayata gözlerini yummuştur. Umarız ki Rabbimiz İbni Abbas'a onun yerini doldurtur." Allah Resulünün şairi Hasan Bit Sabitse şiirinde şöyle diyordu: Nesi kaldı Hasan ve oğullarından sonra Kafiye'nin, Mısra'nın? Nesi kaldı Zeyd bin Sabit'ten sonra ilmin ve Engin manaları. Hz. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh akla geldiğinde hemen ilim deryası hatıra gelirdi. O küçük yaştan itibaren ilim yolcusuydu. Bizzat Allah'ın Resulün yetiştirdiği bir bilgeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Beşikten mezara kadar ilim yolcusu olunuz buyuruyordu. Bunun en somut hali Hz. Zeyd bin Sabit'ti radıyallahu anh. Mücadele suresinin 11. ayetinde Allah içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir, onlara dereceler verir. Allahu Teala yaptığınız her şeyden haberdardır. Sümer suresinin 9. ayetinde ise hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu selim akıl sahipleri düşünür ve ibret alır. Bir başka ayette ise gerçek anlamıyla Allah'a ilişkin derin huşu içine olanlar alimlerdir buyuruluyor. rahman Rahim salih alimlerin değerini İnsanlığa öğretiyordu. İnsanlığın hakiki anlamda öncüleri salih bilgelerdi, bilginlerdi. İlimse en çetin, en çileli bir yolculuktu. Gece gündüz ilme kilitlenmek gerekiyordu. İlim yolcuları başka şeylerle uğraşırlarsa ilimden uzaklaşmaya başlarlardı. İlim yolculuğu başka uğraşları kabul etmezdi. Ancak böylesi yüksek bir çabayla ilimde belli bir noktaya varılabilirdi. İlimde cüce olmak vardı, sığ bir bilgi ile yetinmek vardı. Bir de ilimde dev olmak vardı. Asıl istenen buydu. İnsanlığa ışık sunacak olanlar ilimde dev olanlardı. İlimde cüce konumunda olanlar ise hiç kimseyi tatmin edemezlerdi. Daha çok da insanı insanlığı yanıltabilirlerdi. Hazreti Zeyd bin Sabit ümmetin önünde yürüyen bir devdi. Onlar özellikle ümmetin içindeki ilim yolcularına bir ışıktı, bir nurdu. Ümmetin bütün zamanlarda en büyük konusu alimlerini yetiştirmekti. Çaplı alimlerini yetiştirmekti. Alimlerin ilmi yetersizse, ilmi zayıfsa ümmet zayıf kalırdı ümmet güçsüz düşerdi. Alemlere rahmet olan efendimiz, alimin ölümü alemin ölümüdür." buyuruyordu. Alimlerimiz, salih ve çaplı alimlerimiz önümüzü aydınlatan ışıklardı. Yolumuzu gösteren öncülerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala ilmi insanların beyninden, kalbinden söküp almaz ilim ehli insanları alarak bitirir. Alimler birer birer hayata göz yumunca insanlar başlarına cahilleri geçirir. İlimden nasibi olmayanların peşine düşerler. Onlar da ilimden nasipsiz oldukları, ilmi dayanakları bulunmadığı halde fetva verirler. Hem kendileri sapar, hem de peşlerine düşenleri saptırırlar buyuruyor. Dünden bugüne, Ümmete öncülük etmiş, Âlimlerimizi yakinen tanımak boynumuzun borcuydu. Onların ilim yolundaki yüksek gayretleri, Bizler için büyük bir kuvve-i maneviye idi. Hz. Zeyd bin Sabit radıyallahu Bereketler taşıyan, Onun ve onun gibi olanların çizgisinde giden, Dev alimlerimiz vardı. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii hazretleri vardı. Muhiddin-i Arabi, Yunus Emreler vardı. i̇bn Sina, i̇bn vardı. i̇mam Gazali, Fahreddin Raziler vardı. Biruni vardı, İmam-ı Maturidi vardı. İşte onlardan biri de Şemsül ül İmamlar Güneşi diye isimlendirilen alim, zahid, fakih müfessir, Muhammed İbni Ahmet, Es-Sarahsi idi. Hicri beşinci sırda yaşamıştı. Bu büyük halim daha genç denecek yaşta yönetimin başındaki Hakan'ın bazı davranışlarının yanlış olduğunu dile getiriyordu. Hakan halini düzeltmesi gerekirken bu büyük halime uyarısından dolayı teşekkür etmesi beklenirken onu cesalandırmaya yöneliyor ve bir kuyuya hapsetiyordu. Günler geçmekteydi. Artık anlaşılmıştı ki bu kuyu hapsi Uzun zaman sürecekti Toplum maksundu Talebeleri perişandı serahsi talebelerin kuyunun başına gelmesini istiyordu Talebeler gelir ve dersler başlar Ayrıca ümmete ışık tutan Elden ele gelen ilim yolcularının çok istifade ettiği 15 ciltlik mepsut adlı fıkıh kitabını da Kuyuda talebelerine yazdırıyordu Ayeti kerimeler Hadis-i şerifler Sahabilerden gelen rivayetler, ilim ehlinin görüşleri, münazaralar, alimlerin birbirlerine cevapları. Bütün bu bilgiler onun hafızasındaydı. Keskin bir kavrayış, ileri boyutta bir değerlendirme gücü, çok sağlam bir hafıza sahibiydi. Derinleşme, incelikleri görebilme, kalbi uyanıklığı derin hassasiyeti istiyordu i̇mam Şafi bir şiirinde Veki'ye hafızamın zayıfladığını şikayet eyledim. O da beni günahları terke irşad eyledi. İlmin bir nur olduğunu haber vererek Allah nurunu günahkara bağışlamaz diye söyledi. Şiirde geçen Veki'ye büyük bir alim ve İmam-ı Şafi'nin hocasıdır. İlim yolcularının kesin olarak gördükleri bir husus vardı. Onlar asla engel tanımazlardı. Mazeretler üretmezlerdi. Allah'ın kuluna verdiği potansiyel çok yüksekti. Onlar engellerle karşılaştıklarında daha bir çalışırlardı, çalışma tempolarını daha bir yükseltirlerdi. Mazeretler üretenler, ilim yolunda bir bir dökülürlerdi. Onların ilimden ciddi anlamda nasibi olmazdı. Rahmanı Rahim çalışan kullarına bol bol ihsan eder ikram ederdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.